Üçlüden bahsedeceğim. Yani acaba üç metini üst üste koyarak okuduğumuzda neyle karşılaşacağız? Bunu soracağım. Birisi doğrudan doğruya tanışık olduğumuz Spinaza'ydı. Çünkü geçen derste ve ondan önceki derste bakış açısı perspektifini tartışırken onun üzerinden yol almaya çalışmıştık. İkincisi yüzyıl başlarında bir, e, e, e, bir Alman düşünürü, spinozadan oldukça uzak bir Alman düşünür, Georg Zimmel. E, bu da bir iki kez geçmişti e, tartışmamız e, içerisinde. Üçüncüsü de bir konstruktivist e, Sovyet e, sinemacısı, Dziga e, Vertov. Geçen yıl herhalde aras göstermiştiniz değil mi? Göstermiştiniz. E, filmi aslında herkesin görebilme olana e, olsa çünkü sürekli bir e, başvuru e, oda halinde sürdüreceğim yani bu e, üçlü okumayı ve Vertovada filmine de sürekli olarak e, başvuracağız. Böyle bir olanak yaratabilir miyiz bilmiyorum ama. Böyle bir olanak Halktan e, ile konuşmuştuk Bizim, e... <gülüyor> Elbette Spinoza'nın Felsefe alanında e, icra edilmiş bir e, metin. İkincisi e, bir sosyolojik tasvir ilüminasyonlar biçiminde işleyen Zimmer'in e, yüzyıl başlarındaki kent manzaralarını e, ve yaşam usluplarını tasvir etmeye e, çalışan e, metni var. Üçüncüsü de sinematografik bir metin. Yani doğrudan doğruya estetik bir metin. Dolayısıyla eğer e, sosyal bilimleri, e, bilim olarak, e, e, olursak, dedi, bilimleri bilim olarak kabul edecek olursak Humanities dediğimiz, beşeri bilim olarak kabul etmekte hala ısrarlıysak e, göreceğiz ki e, estetik modda ya da felsefi modda e, betimlenmiş olan şeylerle pekala çakışabiliyor. Felsefe de aynı şekilde estetik formda bir şeyler çakışabiliyor. Biz bu çakışmayı bulmaya çalışacağız. Estetik de doğrudan doğruya, yani sanat da doğrudan doğruya felsefi ve bilimsel formlarla çakışabiliyor. Peki, bu çakışmanın bazı izlerini sürmeye çalışacağız. Önce Zimmel'le e, başlayayım. Doğrudan Spinoza e, üzerinden devam etmek istemiyorum. E, çünkü ona e, tekrar referanslarla e, döneceğiz. Sizi e, geçen e, haftaki kadar ağır bir şeyle sıkmak istemem. E, bu Zimmel denen e, ve sosyolog diye bilinen Alman düşünürlüğü yüz yüzyıl e, başlarında... Yazısı doğrudan doğruya kendi yaşamıyla ilgili. Öğrencisi olan Georg Lukács estetikçi, Marks düşünür. Georg Lukács onun için çağımızın izlenimci, sosyoloğu ya da düşünürü. Ne demek izlenimci? düşünür. bunu söylemekte çok haklı olduğu tehesinde, tutaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eee <gülüyor> Zimmer'in metinlerini okurken tavsiye ederim yani kütüphanede falan e, bulabilirsiniz. E, çok e, ufak tefek olayların ve etkilerin kent yaşamındaki hafızayı nasıl e, biçimlendirdiğini ya da e, etkilediğini tartışmaya çalışıyor. Yalnızca tartışmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bunu hissettirmeye çalışıyor ve hissettirmek de zorunda. Başka türlü e, kent yaşamının yapılarını tasvir etmenin olana bu izlenimlere başvuru e, dışında yani kentte nasıl biz izlenimlerle yaşayıp yolumuzu bulabiliyorsak, köşede bir dilenci görüyorsak, biraz ötede, ne bileyim, yaralı, kazaya uğramış bir adam yerde yatıyorsa, işte biraz daha ötede bir banka soyuluyorsa, bunlar olaylar. Ama olayları biraz İzlenim olarak düşündüğünüzde Daha geniş bir Anlamda daha derin bir anlamda Olay sözcüğünü e, Düşünmek zorundasınız Zimmel size bunu e, Bir tür mecburiyet haline e, Getirir Eğer okuyup yorumlamaya Girişirseniz ya, e, Bir şey eklemek istiyorum Hemen e, Şimdi e, Daha sonraki e, Zimmeli yorumlayan, ondan etkilenen daha resmi havalı bir sosyoloji geleneği zimen sosyolojisine biçimsel sosyoloji, formal sosyoloji. Kendisi de yer yer kullandığı bir terimdir. Böyle bir ad takmışlardı. Biçimsel olan bir şeyin izlenimlerle nasıl bir ilişkisi olabilir? Önce onu bir açmaya çalışacağım <gülüyor> Zimbel'in bütün betiği doğrudan doğruya kent yaşamını varsayıyor onun durumunda da Berlin'de yaşadığı yer biliyorsunuz bu endüstriyel kapitalizmin hem kültür kentlerine ihtiyacı vardır hem de endüstri kentlerine ihtiyacı vardır ve endüstriyel kapitalizm bu ikisini birleştirmedikçe e, metropolis denen şey e, henüz yoktu. Ve metropolis dediğimiz şeyin de anlamı doğrudan doğruya metrodur. Yani e, metropol dediğimiz şeyin çünkü yeraltı olmayan Metropolis'te olmaz. E, gerçekten. Gizli bağlar, e, sokak yaşantısının bir tür e, e, tersi ve farklı bir e, mekandan mekana erişim e, tarzı ki bunu yer altında yaşıyoruz. E, elbette New York gibi bir kente gittiğinizde, Londra, Paris gibi bir kente gittiğinizde turistik seyahatlerinizi yeryüzünde yaparsınız. E, Metroda görülecek yerlerden yalnızca e, birisidir ama bunu metroyu sürekli olarak kullanmanın bir yaşam tarzı olduğunu e, dikkat edin. Belki o konuda Angela'nın filmini de e, gösterebiliriz. Transfer diye bir video e, filmi e, vardı. Oldukça kısa bir e, hoş bir e, film işte bu kentin iki yönlülüğünü izlenimler halinde dışa vurmayı başaran Zimmel'in bütün sosyolojisi işin aslında bu tür izlenimlerin altında yatan onları stüktüre eden, yapısallaştıran sistem nedir bunu anlamaya yönelik görünüyor. Ve zimmele göre açıktır. Bu, bunun altında yatan sistem modern, endüstriyel kapitalizmin para rejiminden mübadele rejiminden borsa ve kredi sisteminden başka hiçbir şey değildir. Dolayısıyla kapitalizmin de bir tür yeraltı var var zimmele açısından. Ama salt izlenimler olmadan kapitalizmin bu yer altını anlamayarak da pek umutlu bakmamak gerekiyor şeye göre. Zimmel'e göre. Böylece Marx'ın analizinde de sanki böyle momentlerin, zimmelvari momentlerin, anların ee, bulunabildiği yerleri düşünebiliyoruz. Tümüyle analitik olan kapitalizmin, analitik yapısını tartışan e, işte artı değer kuramları Grundris'e e, ve elbette ki kapital de az kapital içerisinde sanki yer yer bu iluminasyonlara, bu izlenimlere e, da e, ihtiyaç duyuyordu. <gülüyor> Peki bir izlenim nedir? Bunu konuşalım. Biliyorsunuz 19. yüzyılın e, ikinci yarısında özellikle galerilerle falan da filanla eski klasik sanattı karşılarına alan bir tür izlenimciler Mone'yle falan başlayan, e, sezanla birlikte de sona eren bir dönem e, içerisinde bir akım e, vardı. ...atları nereden aldıkları e, enteresandır. E, i̇zlenimciler şey, empresyonistler Fransızca. E, henüz bunlar ortaya çıkmadan ve bu atı alarak e, ...bilhassa alıp almadıklarını bilmiyoruz. E, i̇zlenimci şey demek empresyonist. E, 19. yüzyılda e, başlarından e, itibaren e, o zamanlar elektrik yok kentlerde büyük kentlerde aydınlanma e, oldukça zor e, bir şey yani sokakları bütünüyle e, aydınlatma akşam olur olmaz hava gazı lambaları var bu hava gazı lambalarını yakacak dev bir e, işte görevliler ordusu e, gerekiyor bu görevliler ordusuna izlenimciler e, empresyonistler e, deniliyor yani izlenimciler eğer bilhassa bu adı benimsedilerse ve bir tür sanat akımını, resimsel sanat akımını taşıdılarsa bir ad olarak, bir üstlenme olarak bunu bilemiyoruz. Ama bence herhalde daha büyük bir ihtimal karşıtlarının onlara bu adı yakıştırmış olduğudur yani düşmanlardan. Yeni ortaya çıkan e, akıma karşı tutucu bir refleks e, geliştiren sanat eleştirmenleri, resmi sanat e, eleştirmenleri. O devir için izlenimciliğin sonradan e, kaybedeceği bir tür avantgard özellik taşıdığı kuşkusuz yeni ortaya çıkıyor çünkü. Bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Galeriyi müzenin karşısına diktiği e, resmi kent anlayışının e, 19, 19. yüzyıl başlarında ki e, sanat anlayışının e, hakim olduğu çerçevenin karşısına yani müzenin e, karşısına çoğu galeriler e, geçiren bir e, travanta. Zümrüd'de aynı şekilde bu izlenimci özelliği bu empresyonist özelliği gerçekten içeren bir tür tasviri faaliyet içerisinde karşıt olduğu şeyi şeyden bahsedersem yani modern yaşamın modern yaşamın kendine özgü formlarında karşı çıktığı rahatsız olduğu şeyden bahsedersem belki durumu daha iyi anlarsınız. Sanat olarak özellikle ekspresyonizm karşısına almaktadır. Yani izlenimcilere karşı bir avantgard olarak kendini lanse etmeye başlayan müzikte şu anlerkle, işte Klimt'le, Münch'le plana çıkan e, ekspresyonizmle yani ifadecilikle e, <gülüyor> karşılaşıyor. E, ona göre ifadecilik modern yaşamın bir tür dışa vurumu, e, bir tür e, özellikle Alman e, hayatında belki milliyetçi bir özü de içerebilecek. Ee, Lukas'ın analizi de bunu e, takip ediyor Zimmel'in e, yolunda. Yani bir tür faşizmi de ensite edebilecek. E, i̇çerebilecek belki. E, Zimmel henüz faşizmle e, o kadar haşır neşir e, olacak birisi e, değil ama sanki öyle bir ruh hali e, bir tür tehlike olarak e, sezdiği söylenebilir e, zimbelim. Bence yanlış bir yerde görmüştür. E, Lukat belki yorumunda zimbele yönelik yorumunda bunu e, yanlış yerde görmüş ve işte Ernst Bloch gibi bir adamla e, ya da Brecht gibi bir e, biriyle bu konuda işte ekspresyonizm, faşizmi e, iddiasına onlar karşı çıkıyorlar. Tartışmak zorunda. ...kaldıydı. Ama... ...söylemek istediğim bu izlenim mefhumunun... ...ne türlü bir tutuculuk... ...acaba barındırdığı sorusuydu. Zimmel yeni ortaya... ...çıkmakta olan ekspresyonist... ...ifadeci... ...dışa vurumcu... ...geleneğin karşısına... ...bu tür bir izlenim... ...savunusuyla... Ee, ...çıkıyor... Ee, ...ve ekspresyonizm... ...ifade prensibi... ...yani dışa vurum... E, ...prensibi... ...zimmelle doğrudan doğruya karşılaştırmayı... E, ...önerdiğim... ...diğer kişinin... ...yani Spinoza'nın... E, ...esas prensiplerinden birisidir... ...kendini ifade eden... ...bir varoluş... Ee süreci bitimsiz, sürekli bir üretkenlik ve dışa vurum halinde işleyen bir varoluş. Bence Zimmel'in izlenimciliği yanlış anlaşılmadıkça ve yanlış yorumlanmadıkça çoğu yerde Spinoza'nın dışa vurumculuğuyla örtüşüyor. Evet. Vurgulamak istediğim şey böyle. iki boyutu da Spinoza'nın içerdiğini, Spinoza düşüncesinin içerdiğini söyleyeceğim. İzlenimlerin analizi, yani ruhun izlenimlerinin dalgalanışlarının, o fluktuatü animi diyor Spinoza. Eee ki bundan bahsettiydik, sürekli varyasyon halinden, yaşamın içerisindeki sürekli varyasyon halinden bahsettiydik ve bu sonsuz ezeli ebedi varlığın kendini dışa vuruşu, dışa vuruşu da dünyadır, başka bir şey değil. Şimdi izlenimler bizi doğrudan doğruya elbette farklı bakış açılarıyla kente yönelmemiz anlamına götürecektir. İzlenim üzerine, empresyon üzerine yani düşündüğümüzde. Spinoza bu lafı kullanmıyor. Bu lafı empresyon sözcüğünü zimbelinde çok kullandığını zannetmiyorum. Ama bütün sosyolojisi çok derin bir görüyle söz gelimi bir pazar mekanını Anlatabilmesinde, çok kısa metinlerle, alplere tatile gitmek ne demektir? Bunu size çok derin ve büyük bir güçle anlatabilmesinde, tıpkı bir edebiyat eseri, sanat eserinin işleyişi gibi işleyen bir sosyolojik tasviri ee, gerçekleştirdiğini görürsünüz eğer ee, okursanız ben bunun Spinoza'nın o bütün more geometriko dedi geometrik usluba göre dizilmiş inanılmaz dedüktif metoduyla eğer ortak bir özellik taşıyor gibi betimliyorsan bunun da nedeni şu açıkçası. Evet Spinoza'nın bir dedüktif mantıki çok katmanlı ve oldukça sistemli bir düşüncesi var. Ama dikkat ederseniz bütün o çok katmanlı düşünce sistemi işte önermelerden, belirlere geçiş, belirtlerden Önermelere tekrar geri göndermeler falan da filan da inanılmaz bir lojik mantıki yapı içerisinde. Yer yer çelişkiler olmakla birlikte cereyan eden bir ilerleyişi var bu düşünceler. Peki izlenimler nerede? Orada. Eğer şunu düşünmezseniz. Spinoza'yı anlayamazsınız gerçekten. Bir okuma biçimi öneriyorum. <gülüyor> Spinoza'nın yazısı sadece bir açıklamaya yönelik değil. Yani hayat böyledir. Bir tür açıklama, hayatın yapılarını, düşüncenin yapılarını, bedenin yapılarını saf bir tür ee, çözümleme ve aktarma anlatma tarzında işlemiyor Spinoza'nın şeyi bizzat anlattığı şeyin kendisi doğrudan doğruya Spinoza'nın kitabıdır ee, bu oldukça radikal bir konu bu, bunun altını e, iyice çizmek isterim başka bir deyişle Spinoza'ya göre etika hayatı hayatın ta kendisi. Hayatta ne oluyorsa etikada o oluyordu. O etikanın yazımı e, içerisinde. Hayatta fikirler birbirlerini nasıl takip ediyorlarsa zihnimizde duygularımız duygulanışlarımız birbirlerini nasıl takip ediyorlarsa. Kentte gezerken şuraya bakıyorsun bir fikir ve bir duyguyla etkileniyorsun. Şuraya bakıyorsun başka bir görüntü, başka bir imaj, başka bir fikir bakıyorsunuz. E, Bunlar nasıl birbirlerini e, destekliyorlarsa, birbirlerini yürürlükten kaldırıyorlarsa, birbirlerini e, engelliyorlarsa, ortaya çıkmalarını e, engelliyorlarsa, sizin dolaşmanızla e, birlikte Spinoza'nın etikası da budur. Yani fikirlerin fikirlerden çıkışı. Bunu fikirler modalitesinde, tarzında ya da düzeyinde e, gerçekleştiriyor. İkinci kez de bu e, duşkusuz e, afetler yani duygulanışlar e, düzeyinde e, gerçekleştiriyor. E, o sözü bu anlamda söyledim. yani Spinoza'nın etikası hayattır. Başka bir şey değil. Nasıl Zimmel'in izlenimleri başka bir tarzda e, modüle edilmiş olduğu haliyle kent yaşamını anlatan bir hayatsa. Yani e, Ve görüyoruz ki <gülüyor> zinmelin e, izlenimlerinin işleyişini e, sağlayan bir mekanizma modern insanın hafızasının kısalığıdır. Aras'ın onun üzerine bizim körde bir e, esei var. Ona bakabilirsiniz. Web'te. E, bu kısalığı Aras video ile bağıntılı e, kılmak e, istiyor öyle bir gayreti var herhalde derste de. Budur. Temaları konuşuyorsunuzdur. Zimmel'de de sanki öyle bir video, bakan hafıza oluşturuyor izlenimleri. Görüntüsel bir boyutu var. İmajinatif. Hayal etmeye dayalı bir. Eee ilerleyişi e, var izlenimlerinin e, ve e, bu bence e, onun Spinoza'yla da <gülüyor> bağıntılıkla ikinci bir e, özellik Spinoza'da fikirler nasıl birbirlerinden çıkıp sürekli birbirlerini takip e, ediyorlarsa duygulanışlar nasıl bu e, Bedenin şu ya da bu yerlerde, şu ya da bu biçimde olaylarla karşılaşmasının sonuçları olarak. Yani yürüyen insan, ölen insan. Bunların hepsi fikirdir. Sonunda ve aynı zamanda duygulardır. Ve her fikire bir elbette duygu tekabül edecektir. İnsanlar o kadar şey duygusuzca yürümezler sokakta. Ee, hoşlanmadığım birisinin imgesi uyanabilir ben de karşılaştığımda ee, onunla ardından hoşlandığım birisinin imgesi ile e, karşılaşırım bu imgeyi oluştururum kendi e, zihnimde o zaman bu bir fikir haline gelir ama e, hiçbir zaman nötr varlıklar olmadığımız için şu ya da bu yönde fikirlerimiz, imgelerimiz bizi heyecanlandırdığı için, kızdırdığı için, üzdürdüğü için biz öyle varlıklarız. Yani öyle otomatlarız. Her fikir aynı zamanda bir duyguya tekabül edecektir. Bütün bu sürekli varyasyon mevzu da oradan ortaya çıkıyor ve bunun çok ikna edici bir şekilde bir 17 yüzyıl düşünün modern yaşamda olup bitecek olanları çok iyi ve ikna edici bir şekilde anlatacak bir felsefeyi oluşturduğunu söyleyerek bu safayı geçeceğim. <Gülüyor> Spinoza'daki birinci mefhum bu Zimmel'in empresyonizmine tekabül ettirdiğim e, ekspresyonizmi ise çünkü Spinoza döneminde ekspresyonizm e, Zimmel'in ile aynı şeydi. E, çünkü canlı varlık e, ya bir özne olarak kendini dışa vurma ihtiyacındadır e, ya da dışa vurulan bir dünyanın parçasıdır ki bu ikisi aynı şeydir. Dolayısıyla Spinoza'nın ekspresyonist olması ile e, Zimmel'in başka bir dönemde başka bir çağda başka bir öznellik yapısı e, altında empresyonist olması e, pekala çakışabilir ve uyuşabilir. Farklı tarihsel e, dönemlerden bahsettiğimiz için. E, Spinoza'da eğer bu birinci ekspresyonist özellik, bunu Jules Döloz'un e, kitabında, Spinoza üzerine kitabında çok aşırı ve iyi ama biraz karmaşık bir şekilde, vurgulanmış olarak e, görürsünüz. E, Spinoza'nın ikinci bir yönü, onu... Bence Vertovla, ziga çakıştıran ve ziga yani bir Sovyet filmcisinin yüzyılaştan bir Sovyet filmcisini Spinozist kılan. Çok bilinçsiz de olsa o konuda Spinozist kılan bir özellik olduğunu düşünüyorum. O da konstrüktivizm. Size ilk bakışta tuhaf gelecek bir Spinozist düşünce sekansını sunmak isterim. Durumu daha iyi davrayabilmeniz için. Birincisi Spinoza'ya göre yanlış bir tanım imkansızdır. Bir şeyi tanımladığında o tanım aynı zamanda o şeyin kendisi olduğu ölçüde. Dolayısıyla yanlış bir tanım zaten tanım değildir. Ama Spinoza'ya göre bir şeyi tanımlıyor olmak demek o şeyin nasıl üretildiğini, nasıl konstrakt edildiğini, eğer İngilizce söylersen konstruktivizmden bahsettiğim için, biliyor olmak demektir. Dolayısıyla Spinoza'nın tanımlardan anladığı şey, Tanımlardan ve önermelerden falandan filandan e, anladığı şey asla nominal tarifler değildir. Bilimsel tarifler e, falan değildir. Soyut bir alandan kendisi örneklendirmeye çalışır. Ama fiziksel dünyanın, duygusal dünyanın, etik dünyanın da öyle işlediğiyle yani. kendi nedenlerince inanıyor. Söz gelimi bir... Küreyi nasıl tanımlarım? <gülüyor> Ökle diyen matematikçiler şöyle tanımlıyorlar bir e, küreyi. E, belirli bir noktadan merkez olarak kabul ettiğimiz C diyebilirsiniz. Ona belirli bir noktaya eş uzaklıktaki bütün noktaların toplamı. Ve bunun çizdiği hacim, içerdiği hacim. Bir şey. Spinoza bunun nominal bir tanım olduğunu, yani tanım olmadığını, özelliklerinden yalnızca birisi olduğunu, dışa vurumlarından yalnızca birisi e, olduğunu ama gerçek jenerik tanımını oluşturmadığını e, söylüyor. Bu ne demek gerçek jenerik küre tanımı? E, Spinoza hemen uyarıyor tabii. Küre dediğimiz şey e, doğada gerçek küreler falan filan fiziksel anlamda değildir rasyonel nesnelerdir aklın yarattığı nesnelerdir ama orada da tanım böyledir diyor tanımın ee, işleyişi ee, <gülüyor> jenerik dediği tanım bir şeyin e, causa proxima dediği yakın neden en yakın neden en samimi neden diyelim bakımından tanımlanması. Bu en yakın neden causa proxima şöyle anlatılıyor Spinoza tarafından. Bir yarım daire düşünün. O yarım daireyi kendi bir ucu bir tarafı hareketli öte tarafa hareketsiz bir eksen etrafında ee, çevirdiğim ölçüde küre vardır bu hareket durduğu ölçüde yani o anda küre yoktur ee, bunda anlaşılmayan bir şey var mı küreyi var eden e ekseni üzerinde, sabit duran bir eksen üzerinde çevrildiği ölçüde ve sürece kuatunus çevrildiği ölçüde var olan ve bu çevirme hareketi eylemi, faaliyeti durduğu anda tümüyle ortadan kalkan, kalkmak zorunda. Evet. Olan şeydir. Bunun bir sürü özelliği vardır elbette kürenin. Ama o kürenin tarifi değildir. Deskriptiyosu e, değildir. Özelliklerinden yalnızca birisidir. Ama yine e, bütün meseleyi halletmiş e, olmuyoruz. Şeyi bu küreyi yaratan e, faaliyeti. Evet içeren ya da bu faaliyetin öznesi gibi görünen bu yarım daire nasıl yaratılacaktır? Yine bir ucu sabit öteki ucu hareketli bir doğru parçasını çevirdiğinizde bu ortaya çıkacaktır. Anladınız herhalde. Bir ucu sabit, diğer ucu, hareketli, bırakılan herhangi bir şey, bir yarım daire oluşturur. Onun eylemi ve sonucu aynı şeydir. Sonuç yarım dairedir. Yakın nedeni, başka bir deyişle, fizik dünyaya ya, ya da kozmolojiye doğru aktarmaya başladığınızda Spinoza'nın değişile içkin nedeni immanent nedeni odur. Ama doğruyu da tanımlamamız gerekir. Doğru parçasını. Doğru parçasını da Spinoza şöyle tanımlıyor. Bir düzgün doğrusal bir yol boyunca kendisini hem durup hem aktaran bir nokta yani translatıyor dedikleri latinleri latincede tercüme eden kendisine. sürekli tercüme eden bir hareket bir hareket Peki nokta nedir? Causo proxima yakın nedeni tarafından betimlendiğinde ya da tarif edileceğinde Spinoza yine kendi belki de skolastik ortaça düşünürlerinden pekala devralabildiği bir şey söylüyor. Nokta hareketle hareketsizliğin, duruşun aynılığıdır. Aynı olduğu yerdir. Neden? Çünkü e, dikkat ederseniz bütün tanımlarda bir ucun hareketli, bir ucun hareketsiz e, olması gerekiyordu. Bu hareket ile hareketsizliğin Birleştiği mefhunda elbette ki nokta. Peki noktayı yaratan nedir? Hareketin ve hareketsizliğin bir tür karşı karşıya ha, gelişi ya da bir araya ha, gelişi. O hareket ile hareketsizliği bir araya getiren, bu düzleme, atributum adını veriyor açıkçası. Yani uzayda yer tutma atributumu, sıfatı. Yani cisim olma. Cismani bir varlık olma. Uzayda yer tutma. Ama boş bir uzayda yer tutmuyorsunuz, Descartes'in söylediği gibi. Aktif bir hareket içerisinde uzayda yer tutuyorsunuz. Uzayda yer tutmak bir faaliyettir. Yani bir mekanın içerisinde bulunmak ve durmak değildir. Oysa bunu zaten Descartes'in analitik uzam anlayışına karşı geliştiriyor. Bir atributum sonsuz bir yayılma ve yer tutma, yer kaplama yeteneğidir başka bir deyişle hareketli ve hareketsizler arasında, hızlı veya yavaşlar arasında belli bir evrensel orandır. Aynı düşünceyi tümüyle diğer insanların anlayabileceği diğer atributuma ya da sıfata da, yani düşünce atributuma bunlar da taşıdığım söyleyeyim. Orada da fikirler böyle birbirlerinden yakın nedenleriyle çıkacaklardır. Bu ne demek? Bütün varoluş hem fikirlerin hem de cisimlerin sürekli açılışından hedefsiz önceden belirlenmemiş bir hedeften bahsedebildiğiniz zaman hedeften bahsedebiliyorsunuz gerçekten. Önceden belirlenmemiş şeye de hedef denmez. Yani hedefsizliği o anlamda, negatif bir anlamda almıyoruz. Böylece ve tekrar bir altını çizeyim. Bu iki atributum Tanrı'nın sonsuz atributumlarından e, yalnızca ikisini. Yani bizim de paylaştığımız, çünkü biz de mekanda yer tutuyoruz ve Tanrı gibi düşünüyoruz. Tanrı da düşünüyor ama bizden farklı tabii. Çünkü o sonsuz sayıda e, atributum üzerinde, sıfat üzerinde e, var olan. Bir şey Spinoza'ya göre... E, Kendi dışında başka bir şeye olanak sağlamadığı ölçüde bütün sıfatlara, olanaklı bütün sıfatlara sahip olmak zorundadır. Ve bu Tanrı elbette özgür değildir. Özgür olmak çok az bir tanım. için Tanrı özgür nedendir? Bu iki sıfat aracılığıyla insanın düşüncesinin ve düşüncesinin cismani varlığının eee tauser immanıdır. Yani içkin nedenidir. E, Dolayısıyla Tanrı'yı bir tür e, sonsuz konstruktivist bir faaliyet olarak algıladığı söylenebilir. Peki, insan e, hangi anlamda e, bu tanrısal niteliğe e, sahip olabilir? Üret ölçüde. Basitçe. Üret diye ölçüde. E, karşı çıkabilir. E, şöyle bir e, anlamı e, içeriyorum. Karşı çıkabilir sözcüğünü kullandım çünkü e, negatif olmayan bir faaliyet olduğu için e, üretim sözgelimi bir direnci de üretmek zorundasınız yani bir, herhangi bir şeyi e, üretmek demek e, bazen sözgelimi durmak büyük bir faaliyettir duraklama Şöyle bir durup bir şeye bakmak e, diyelim. Bayağı ciddi bir emek e, gerektirir çoğu yerde. Bazı yerlerde de hareket etmek. Çünkü hepimiz aynı kentte yaşıyoruz. E, Zahip e, söylediği gibi. Kinoglaz e, şeyin, Vertov'un şeyi. Hiçbir <gülüyor> şekilde bu stage sinema denilen e, şeye ödün vermeden bütün... 1956-54'te ölene kadar e, tabii Stalin döneminde film yapmasına tabii e, pek olanak verilmemiş e, yalnız Sergi Mihailovic ezenişteğinle e, birlikte Sovyet sinemasının iki e, kutbu diyelim e, e, çerçevede e, <gülüyor> Doğrudan doğruya sizin tartışmanız zaten buna e, bence dokunuyor gibi çünkü e, ancak onun da şey Vertov'a e, e, biraz sonradan öğrenmiş olsa da bağlantı olduğu kendi filmiyle Vertov kendi filmografisiyle eee Vertov'un filmografisi e, arasında çok benzer ve ortak bir yere e, eriştiklerini söyleyeceğim. Zaten e, kendisi de bunu e, söylüyordu. E, görüntülerin kime ait olduğu ve bu saldırganlık problemi şöyle söyleyeyim. E, <gülüyor> İtalyan sinemasında ciddi bir problem çıktıydı. 1948 yıllarında. Büyük İtalyan sinemasında. Yani Desikalar bu. Neorealizm denilen. Ne? Hayatı tasvir etmeyi ama bir tür stage filmde, yani mizansenli filmde, belgesel değil, e, hayatı yansıtmayı, realist yansıtmayı e, bir tür estetik e, haline getiren bir tür yeni gerçekçi İtalyan sinemasının ortaya çıktı. Yıl 1948 e, faşistler bitirmemiş. ...Almanya'da olduğu gibi... Almanya ...Bütün film, e, sinematografik... aygıt endüstrisi... ...Nazilerin parçaladıkları falan... ...bir şeydi ama... ...şeyde o kadar olmamış... E, ...İtalya'da... ...dolayısıyla... E, ...savaş bittikten sonra... E, ...1948... ...falan gibi... ...bundan e, bahsetmiştik hatırlıyorum... ...ilk şeylerde... ...bir daha azını çizeyim genelde bu solcu Rosselliniler Vittoria De Sica'lar ortaya çıktılar ve İtalyan sinemasını Hollywood State sinemasına karşı bir tür yükselttiler. Bir tür İtalyan Neorealizmler. Büyük İtalyan sineması burada doğdu. Ondan şöyle bir Hmm. Sorunu yoktu. Vertov'un karşılaştığını hissedebildiğimiz ve seni rahatsız eden hmm. soru. Hmm. Vertov'un bu Kinoki'ye yani hmm. ve kameralı adamlarına kameramanlarına önerdiği şey hayatı rahatsız etmeden hayatın hmm, bütün veçelerini ...bu akışkan görüntüler içerisinde... tespit etmekti. Yani, filmle... E, tespit etmekti. E, ve... ...bunu... E, ...söylerken... ...aman ha dikkat edin. Trafiği bozmayın. E, ne bileyim... E, ...insanlara... ...rahatsızlık verebilirsiniz... Kameranın varlığı insanlara bir tür rahatsızlık verir. Bunun çok kesin bir şekilde belirlenmişliği ee, söz konusu Açısından. İnsanlara rahatsızlık vermemenin yolu aktör kullanmaktır. Tabi bu bizi belgeselin dışına anında e, götürecek olan şey. Ama bu adam belgesel yapmak istiyor. Yani Sovyet yaşamını e, kendi deyimiyle e, işte Zihn kaka, ana yes, olduğu gibi hayatı vermek ee, istiyor. Ne demek olduğu gibi hayat? Ee, aynen Spinoza'nın olduğu gibi hayatı anlatmaya çalıştığı gibi etikasında ya da Zimmerle zimmel de buna rastladığımızı düşünüyorum. Olduğu gibi. Berlin'deki o kent yaşamı. Ziegabertov'un ee, e, filmi e, çok öforiktir. Yani bu e, Angela Melitoplos'un e, filminin o çok ağır işleyen e, karakterinden apayrı. E, sürekli bir eforik, neşeli bir sürekli kaçış belki de hastalıklı derecede sürekli görüntülerin birbirini takip edişi ama aynı zamanda karmaşık imajlar oluşturması dolayısıyla bir kez seyretmenin de zaten o kadar fazla bir anlamı olmadığı için herhalde atlaya atlaya seyredeceğiz önümüzdeki ha, haftada sonra tekrar seyredebiliriz tabi daha dikkatli ayrı bir seansta çünkü söyleyeceğimiz şeyler bu üç metnin birisi filmografik olan sinematografik olan birisi felsefi olan diğeri de bilimsel olan sosyolojik olan üç metnin üst üste konulmuşuydu başta söylediğim gibi bakış açısı konusuyla girmemin nedeni de buydu zaten Werthoff şuna derin inanmış birisi gibi e, görünüyor. Kameranın bakış açısı birinin bakış açısı değildir. Yani bir e, extension'in bir uzantının bazı semiotikçilerin düşündüğü gibi e, ya da e, iletişim bilimcilerin Maclellan gibi e, düşündüğü gibi. E, gözü taklit eden bir şey değildir. Gözden bambaşka bir şeydir gözün gördüğünü gö gören şey değildir. Dolayısıyla kendi içinde öznel olmayan bir görüntü tarzıdır. Kamera apayrı bir ee, öznedir. Çünkü bütünüyle farklı e, bir materyal üzerinde işlediği gibi aynı zamanda e, sadece gördüklerini kaydetmekle kalan bir tür belli uzantısı e, oluşturmakla kalan e, bir şeyde eee değildir. Hı. Kamera tümüyle farklı, insan gözünde eee tümüyle farklı bir şeydir. Onu kimin bir ee, yıl nedir? 1927. Eee bu renkten önce değil mi? Tabii tabii. E sinemanın yeni yaygınlaştığı zaman falan. Yani re renk kullandıklarını biliyoruz. Boyuyorlar çünkü. Ha evet. Yani montajda böyle, boyuyorlar. Yani kamera yeni bir aygıt. <gülüyor> Bu <da> bir bellek, <gülüyor> işte, yeni endüstrileşim. <gülüyor> yani yeni yayılmış durumda falan. Ve o zamanki kamera belki gerçekten öyle. Şimdiki için nasıl söyleyebiliriz? Aa, şey için söyleyemiyoruz bunu. Ha. Yani 20'deki kamera evet. Ben 98'dekinden çok şükür. Bir ediyorum. özelliği değildir. Şey, bir filmde ortaya ha, çıkan ekranda görünecek imgenin oluşturulduğu süreçtir demek. E, istiyor Buna da montaj. Bir şey sakatlanmıyor. Olduğu hayat. Hı? Montaj işin içinde olduğu gibi hayat ne kadar sakatlanıyor? Sakatlanmıyor çünkü e, Werthoff'un e, düşüncesi şöyle bir şey. Coğrafi olarak e, şey olarak e, <gülüyor> zamansal ve mekansal olarak, tarihsel bir bütünlük olarak zaten saklanamaz. Çünkü her şey herhangi bir noktadaki bir şey ile başka herhangi bir noktadaki bir şey arasında mutlaka bir ilişki vardır. Spinozist ilke iyi zaten koyuyor. Dolayısıyla ben bütün görüntüleri toparlayacak bir fiktif, aygıt olarak sinematografiyi düşünebilirim. Ya da şiir yazmayı düşünebilirim. Sözle yapılan bir şiddet. Ve dönemin oldukça etkili bir Bolşevik devriminin hemen ardından gelişen bir dönem olduğunu da unutmayın. İşte proletarya diktatörlüğü meseleleri tartışılıyor. İşte Sovyet e, aygıtı tartışılıyor. İşte o arada Lenin ölüyor. E, bu adam bir tür Leninist e, oran türünden bir terim atıyor ortaya. Yani endüstriyel sinemayla e, belgesel endüstriyel dediğim eğlencelik sinemayla. Yani kültür endüstrisiyle şey arasında hiç değilse bir oran olsun her iki tarafa da para yatırılsın Sovyet hükümeti çünkü bu insanların sadece kendi hayatlarını bulmaları değil çok uzaktaki hayatın da o Sovyetik beden üstünde nasıl işlediğini yani aynı şekilde işlediğini görsünler amaç bu Birbirinden çok uzak işte Yakutistan'daki avcı toplayıcı ya da şey besleyenler de nasıl oluyor da Sovyet oluyorlar şeydeki bir balerinde. işte Leningrad'daki Moskova, Bolşol tiyatrosundaki bir balerinde. Her şeyi tek bir düzleme yaymak. Bunu etikanda da yapmaya çalıştı şeydi. Kent anlatımında kent izlenimlerinin birleştirildiğini düşündüğünüz andan itibaren Zimmel'in de yani, sosyolojisi buna tekabül ediyordu. O yüzden yani, bir ilk noktayla bence karşılaşıyoruz zaten burada. Bu üç metni üst üste koymanın meşruiyetine yani, dair. Evet. Yani evet. Şey Hı hı. Fakat ettiyseniz film üzerine çok konuşmak ha. istemediydim ama ee... <gülüyor> Farklı anlarda yapılmış çekimler bunlar. Eninde. Yani sonunda. Ayrıca bilhassa yapılmış çekimler. Yani kamera aktif çekimler. Ama Burada da mesela sadece çekimlerle ibaret değil. Montaj masasındayken bir anlam kazanacak ya da dikkat çekecek şey oradaki hayata dair çeken kişinin kamerayı kullanan kişinin düşündüğü değil asla. Düşünmüş olduğu şey değil. Dolayısıyla işin içinde söz gelimi birisini suçlayacak kötü niyet mantığını e, aramak bence biraz abes olur. Yani bu çekimin e, bir tür e, kötü niyet içerebileceği e, düşüncesi. Yani e, gerçekten dövmemek gerekir şey. E, Peki Rehan Muhtar karşılaşsam dövmek gerekir. Rehan Muhtar tüm de televizyondur. Yani, televizyon kadar şey, saldırgan bir şey yoktur bir kişi, polis bir, bir şey hı? ayırmak çok kolay değil Oo, bilmiyorum yani videonun ortamın elbette televizyel bir şey olduğu belli gösterildi ekranın yani arası daha iyi bilir o şey kendisi videocu olduğu ölçüde ama <gülüyor> bu adamlar newsreel türü haber yaptıkları dönemi Zigavertovların düşünürsek oldukça karmaşık ve e, belirgin e, ölçüde kendi düşüncelerine uygun sanatı kendi okumalarına uygun bir iş yaptıkları tanısıdır. Yani biz... E, ...Sovyet hayatını... Yani ...bu da dünyadaki hayat demek... ...global insan... E, ...yaşamı demek... Yani ...bir anlamda Tanrı demek... E, ...espirmaz acı... ...deyimle... E, ...söylersek... ...yaşamın e, kendisini olduğu gibi vermek istiyoruz... ...ama gö yaptıkları gönderme... E, ...şöyle bir şey... E, ...şu çelişkiyi içermiyor... ...onlarca... E, onlar açısından. Bunun üzerinde bir tür poezis yapılması. Bir tür sanatsal yaratım, imgelerin e, montajlı. yaratımı montajla. E, korktuğu şeye dikkat e, çekmiştim. Sonradan e, stage film yapan e, İtalyan neorealistlerinin korkma, korkmadığı bir şeyden korkuyordu. E, hayatı engellemekten, sovyet yaşamanın düzenini engellemekten, trafik düzenini falan filan e, etkilemekten, e, ayıptan korkuyordu. E, yalnız e, burada o dönemin Sovyet insanının henüz köylü olmasının bir e, rolü vardır sanırım. Önemli bir estetik roldür. E, İtalyanlar gibi e, işte Stage bir filmde, bir so sokağa bir aktör çıktığında ya da e, bir bakkalsınız, e, dükkanınızın önüne büyük bir film seti kurulmuş. Işte bir aktör, Desika'nın filmleri, sözgelimi gelimi filmleri, Ingrid Bergman gibi es eski bir efsane sokakta. Döneniyor, İtalyanlar zarif insanlar. Tabii Akdenizli giriyorlar o dansına. Şey, e, jest yapıyor, bir şey yapıyor. Olaya öyle çıkıyor. E, Katılıyor. Buna cesaret etme olarak, bu klişeleri imgeleştirmeye, e, imgeler halinde e, getirmeye bir tür cesaret olarak e, bakabiliyoruz şeye, İtalyan sinemasına. Aslında her iki örnekte televizyonun önce yani sekizde. Ya, televizyon... <gülüyor> televizyon geldi her şeyi çok zorlaştırdı. O doğru. Yani görüntüyü de insanlar artık vermek hı hı. yani çok hoşlanmayacak. Abi. Evet. E, tam da bu nedenle Werthoff gibi bir e, deneyiciye e, ya da Angela'nın yapmaya çalıştığı şeye bir tür televizyona karşı bir güç atfetmek zorunda mıyız bilmiyorum ama e, sanki oralardan bir kanal e, televizyon gibi bir şeyi e, en azından e, düşük yoğunluklu bir ...çerçevede ortaya koyar gibi... ...görüyor benim. Ee, televizyel imaja karşı... ...bir tür direnç olarak düşünüyorum. Yani cam kutuyu... Ya. Ee, ...bu... E, ...haberlerin falanın falan filan... ...haber şov programlarının sunuluş biçimine... Ee, ...yani... ...kanaat toplumunu... ...yönlendiren... Ee, bir televizyondan bahsedebilirsek bu videonun bir tür kanaat toplumu yönlendirmediğini simgeleri, baskın simgeleri başat simgeleri e, resmi simgeleri içermediğini ve kullanmadığını ve bunu yapabilmek için doğrudan doğruya simgeleştirmekten kaçmak üstüne kurulduğunu yani imajları simgesel e, sembolik değerlerinden ...sembolik olarak üstlenebileceği değerlerden tümüyle kurtarmak... E, ...derdinde, kaygısında e, olduğu izlerimine sahibimde. Yani Paralar başka bir şey ekleyeceğim mi? Yani, görüntü hiç kimsenin değilse ki Ancalan'ın davranışı biraz Hı -hı. Öyle. E, Sonuçta çıkan kurgulanmış şeyleri aslında herhangi birinin değil. Ancan'ın böyle bir iddiası var mı Peki bir şekilde bir televizyon kanalı bunu ele geçirip yayınlarsa ne gibi bir rezillik çıkacak? Zengin olmuş. Hayır, tamam. Önce zengin zengiz. olur ama ben de mi olur? Yani sana bir şey olmaz. Hayır, ben, ben ben o zaman manevi tazminat davası açabilmek isterim yani. Belki yani ben televizyonunda yayınlanan bir sesi uzaktan kamerayı parçam parçaya falan diye. Ama bunu yapamam. Pratikte mümkün değil. Işık problemini hep e, ne yansıyor diye çözümlemeye girişmiş bu insanlar. Yani bir güneş ya da Tanrı'nın nuru yansıyor diye. Dolayısıyla yansıtmak senin bir faaliyetin değil. Yani varoluşun senin ışığı yansıtman değil. Bir görüntüyü oluşturan seni algılayan şey bir aslında diyecekler ki Tanrı'dır. Sen onun simülasyonusun. Diyeceklerdir. Ve bana son derece ikna edici e, görünen bir şey var. Botryer'den çok daha iyi biliyorlardı şeyi. Ortaca e, düşürürleri bu simülakrum meseleleri falan filan çok tartışılıyor ya kitaplarda. Ha, çok, çok daha akıllıca e, e, kavruyorlar. Çünkü e, insan her zaman bu simülasyon içerisinde buldu kendini. Ve Simülasyon kendi içerisinde kötü bir şey değildir. Simülasyon adını verdiğimiz. O kadar simülatif varlıklarmışız ki. Bunu, bunu anlamak için ortaçağ teolojisini falan okumak e, yeterli. Platon ve Plotinos'tan bahsetmenin anlamı şuydu. E, <gülüyor> Platon için e, bir katılım probleminden bahsetmiştik. Onu tekrar bir anlatayım. E, olsa da. He. katılıma he. üç mod altında bakıyor. katılım problemi diye felsefi bir problem var. Bize uzak gelebilir. Ama katılımdan söz edilen her yerde böyle bir sonuca var oluyor. Ve bunun üç modeli var. Birincisi şöyle bir katılım, maddi katılım. İşte çayla şeyin birbirine he, karışması sütlü çay yapar. Yani, sütlü kahve yapar. Sütlü kahve bütündür. Sütü ayırırsan bütün biter. İkinci bir katılma demonik katılımdır. Şeytana uymak, bir tanrıya uymak. Bu bir katılım hareketi olarak düşünülüyor. Neden Allah bilir bilmiyor. Üçüncü grup katılım simülatif ya da imitatiftir. Mimesis adını verdiği. Bu katılımda da uh, bir model uyarınca bir model uyarınca bir demirgoz, bir artizan uh, o modele katılarak bir şey üretir. Katılımı hep böyle düşünüyor. Plotinos geliyor uh, ...Neo Platoncu... diye bir aynı problemi alıyor ama bu iyi bir bakış değil diyor. Hep şey açısından bakılıyor burada diyor. Katılanın, kendisine katılınanın değil de katılan şeyin açısından bakıldığı için bir şiddet gibi görünüyor diyor. Bir partiye katılım ne demek söz geline? Bir parti hareketine. Sen çekildiğinde parti ne kadar ne ölçüde dağılıyor. Dolayısıyla bütünüyle bir negatif öznelilik üzerinden işliyor diyor şey. Bunu Platonus asla anlayamıyor çünkü belki Hristiyanlığa daha yakın bir şey. Bu tür şiddet terimleriyle değil de Bağış olarak düşünmek, düşünmeyi öneriyor bu üç katılım ilkesini. Platoncu olarak kalıyor tabii tartıştığı aynı şey. Ama öyle bir şey bil, e, bilmeliyim ki ya da düşünmeliyim ki kendisi değişmeden benim varoluşumun kendisine katılmasına olanak sağlasın. O buna bir diyor Tanrı diyor henüz pagan bir düşünür. Yeni Platoncu bir düşünür. Bunun Hristiyanlığın bazı doktrinlerini uzun vadede teolojiyi de e, etkilediğini biliyoruz. İslami düşünceyi çok etkilediğini e, biliyoruz. Tasavvufi e, tavırları da e, ahire ettiğini. E, bu ne demektir? Bu doktrinin adı emanatıyor. Yani ilkeyi Kendisi değişmeden, yani Fales gibi su her türlü değişkede vardır, demeksizim. Değişmeden kalan ama asla soyut olmayan ve kendi modelini bahşeden, karşılığında hiçbir şey beklemeyen bir varlık. Yani on. Ontolojik bir realite olarak. Düşünmeyi öneriyor. Bu düşüncenin kötü sonuçları da olabilir. iyi sonuçları da. Ha. Ha. Şey ama şey olabilir. Ama ben ha, Sözgenimizi Gavertof'un şunu söylerken ki tavrında bir tür kendisine katılınan bir hayat. Görüntü yoluyla kendisini. Yankılananı görmek. Seni görmek değil. Senin özneni tanımak değil. Görüntüyü mülkiyet olmaktan çıkarabilen bir bakışın prototipini görüyorum. Sen bir hayatın üzerinde yansıdığısın diyelim. Bir hayat var. Herkesin hayatı bu. Sosyal bir e, hayat var. Ve bu sosyal hayatın içerisindeki belli bir iş bölümü onun Vertov'un sosyalist bir iş bölümü dediği çerçevede e, kinoklar var. Ve bu görüntüleri yakalamak zorundalar. Çünkü bu da Sovyet hayatının parçasıdır. Onların da katılma tarzı bu Sovyet bu e, Sovyetik hayata, onu konstrüktiviz bir tarzda inşa etme faaliyetine onların da katılımı bundan ha, ibarettir. Dikkat ederseniz birileri için bir şey yapmıyorlar artık. Ha, entertainment sineması denilen, o oranlanmasını düşündüğü şey başka bir şey yapıyor çünkü. İnsanları, özneleri ilgilendiren bir tür eğlence sunuyor. Ha. Onlara. Ama bu film önümüzdeki hafta izleyeceğimiz bir film kimseye eğlenceli falan gelmeyecektir. <gülüyor> Mesela <gülüyor> o değil. Bilmiyorum ikna edici olabildi mi Ne fazla o sen iyidir. Ta. <gülüyor> Tabi aynı problemler mi Angelanın video <gülüyor> meselesinde yaptığıyla Viertov'un yaptığıyla sosyalist olmayan bir toplumda. Bana aynı gibi gelmiyor yani e şöyle bir... <gülüyor> ben metroda ya yani aslında başka bir problemi diyorucu. Ben metroya biniyorsam sosyalleşmek zorundayım. Ya ben öyle... Zaten sosyalleşmişsin. Yani metroya bindiğin ölçekte sosyalsindir. Ya ama işte marketi bakkala e, kola makinesini de marketi tercih etmek o. Ne kadar Aa, tabii bu, bu tercihler çok küçük ve yapmamız gereken etik kaymalar. Sen zaten çekilesi bir şey oluyorsun. Ya yani. yani derin hafif yapmak gerekiyor var <gülüyor> aslında yani. Görüldüğünü görmek bir spektrum alanında belirmek demek. Yer bulmak. Görüldüğünü görmek o demek. Dayandığın ikinci şey, doğrudan doğruya politik bir şeye çok acelecilikle vardırdığını düşünüyorum bu meseleyi. Çünkü şuna da dayandırıyorsun. Söz gelimi yazı meselesi. Ortaya atıldığında. Aras ortaya attığında. Sanki bu ikisini ayırt eden tek şey enformasyon miktarıyla ölçülebilirmiş gibi. Yani mühendislik temrinleriyle ölçülebilirmiş gibi. Ha, düşünme tehlikesi var. Ha, öyle bir yanılgıya düşme tehlikesi var. Öneriyorsun yanına da eklemek yok ha, Hayır şöyle bir şey. Mesela Angela'nın bu filmi tümüyle bir noise dediğimiz şey üzerine kur. Ha, gösterdiğini bir plan düzleminde ayırt etmeyen esirgemeyen bir anlamda görüntüye küfreden bir şey ama birisinin görüntüsüne değil genel olarak görüntüye küfretmek diye bir şey mümkündür genel olarak görüntüye küfretmeyi mesela şey şöyle yapıyordu bence Orson Welles geçen yıl tartıştıydık onu biraz geçen yıl ki e, dersi geçen yıl alanlar bilirler e, geçen dönem yani e, neden acaba şey e, görüntüsü Otello'nun görüntüsü Yago'nunkinden daha kötü görünür Otello doğrucudur iyidir, personası e, sağlamdır, ahlaklıdır Ha. Ama imaj düzeyinde gerçekten bir tür antipatikliği vardır. Yago ise klasik şeydir, bir tür akrep, sokar. Ha. Onun ne yaptığını bilirsin. Yago'nun ne yapacağını bilirsin. Dolayısıyla daha az zarar verir. Ha. Felaketin müsebbibi olan şey kişi ise ne ölçüde Yago'dur? Desdemona'nın kısımları haksız yere ölümüne e, sebebiyet veren. Cinayeti işleyen şey midir? E, e, Yago'nun tuzağına düştüğü için, yalanların tuzağına e, düştüğü için. Yani başka bir deyişle enayi olduğu için. Desdemona'nın e, kocası Othello mudur? E, bu işi nasıl çözeceğiz? Othello neden imaj olarak imge olarak kötü gösterilmiştir. Sanat filmi. Tabi. Resmi yorumun tam zıttı bu çünkü. Shakespeare'in eserine yöneltilen resmi yorumun. Shakespeare'in kendisinin demiyorum. Çok dönüştürülmüş olduğu bu resmi yorumlar içerisinde. Drama geleneği içerisinde Shakespeare'in bir tarihi olduğunu eserlerin çünkü. Şeyden sonra düşünüyorum. Antipatik Gösterilmek zorundadır. Otello tipi. Gerçek bir insan değildir. Hiç önemli değil. Bir tiptir ama. Bir insan tipidir. Ee, ve e, kötü gösterilmesinin zorunlu olmasının sanat eserinin işleyebilmesi için e, zorunlu olmasının nedeni de çok spinozist ve niçeci bir sorun gibime geliyor. E, benim şey doğrucudur. Hak arar, hakikati arar. Bunlar güzel duygulardır diyelim. Ya da güzel etik arayışlardır. Ama Orson Welle sanki şunu da sormak ister. Bu hak arama dürtüsünün nedeni nedir? Kıskançlık. Yani kötü bir duygu. Spinoza olsa kötü bir duygudan iyi bir duygu çıkmazlar. Oradaki bütün hak arama işte bu resmi baskıcı moralitasın kökenidir. Bir anlamda. Bakarsa. İkincisi yine bahsettiğim Spinoza şey diyordu ya <gülüyor> Birisini öldürmem ne demektir? Bir eylem olarak. Niçin kötüdür? Doğa açısından kötü diye bir şey yok zaten. Tanrı açısından. Hiç kimseyi sevmek zorunda değil. Yani bizim sevmekten anladığımız, insanların sevmekten anladıkları anlamda. Çünkü neden sunmak zorunda değil. Her şey Doğanın planında, düzleminde e, diyelim. Kendi içerisinde hiçbir eylem ahlaki olarak iyi ya da ahlaki olarak kötü, güzel, iyi, kötü, çirkin falan değildir. E, ama insanların bu düşünceye varmaları çok zordur. Bunu nihai bir amaç olarak da söylemiyor. E, bunu bir tür afekler rejimi, İmgelerle oynayarak, fikirlerle oynayarak kurmaya çalışıyoruz. O zaman en başta söylediğim, bu dersin başında söylediğim yönelimi de o zaten. Etika öyle bir şey. Benim bedenimin gerçekleştirebileceği bir eylemdir birisini öldürmek. ve bunu en üstün doğal hakla yapar diyor her beden her vücut. Çünkü bu bir bıçağı alıp onunla belirli bir güç ilişkisine girip Spinoza her şeyde fiziktir yani düşündüğü birisine saplamaktır. İşte annemi öldürüyorum Nero. Eee şey ise e, Orestes ise e, Babasını öldüren Annesini öldürüyor Kliten İnsanlar Bu ikisini Fiziksel eylem olarak aynı olduğu halde Birisine kötü birisine iyi diyorlar Bu ne demektir diye soruyor Niye öyle yapıyorlar Acaba Çözümlemesi de şöyle bir şey İmgeler Bugün en başta söylediğim gibi karşılaştığımız, sokaklarda karşılaştığımız imgeler nötr değillerdir. Bizi de neşe, keder, sevinç falan uyandırıyorlar. Çünkü başka duygularla ve zorunlu olarak daha önce görmüş olduğumuz başka imgeleri, görüntü imgelerini çağrıştırırlar. Orestes'teki çağrışım, imgesel çağrışım, iyidir Çünkü Orestes'in güçlerini arttırır. Eee. <gülüyor> Nerondaki imgesel çağrışım kötüdür. Çünkü eee. Neron'un annesini öldürürken gördüğü Annesinin Ya da imgelediği şey Annesinin ölü bedenidir. Üzüntülü bir şey verecektir. Bir sevinç vermeyecektir. Aktif bir sevinç vermeyecektir. Bir tür kıskançlık, bir tür öfke duygusuyla hareket edecektir. E, Orestes ise e, annesinin ölümüyle birleşiyor değil ki. Onu geliyor değil ki. Babasının hayatıyla bir araya geliyor. Babasının yaşamıyla. Annesi tarafından öldürmüş babasının yaşamıyla bir araya geliyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki kendi açısından, kendi sevincini arttırması e, açısından o Restes'in yaptığı daha iyi. Nero'nun yaptığı ise daha kötüdür. E, üçüncü bir e, nokta. Bu imgeler kuramı üzerinde duracağız. Werthoff'la ilgili olarak Omanofi'yle falanıyla, falanıyla ilgili olarak da duracağız. Bugün gördüğümüz hep hüzünlü gibiydi sanki. Burada bir tür neşe yok mu? Çok oynak bir şeyler de yok mu görüntülerde? Ancağım'ın filminde. Bence yırtılan poster de var ama orada hiçbir şey yok. Hı -hı. Sanki burada şey yok. İnsan çok fazla bir şey değil. Posterde insan ürünü. Ve adam posteri modeli gelirken bunu Hı, Hı? Hatta sonuçta çıkana bakıp onaylıyor artık. Of. olabilir. Yani oldukça karmaşık bir sorunda karşı karşıya ilişkin. Ee, aslında ve çok acele bir etik yargıya varmanın olanaklı olmayacağını yani düşünüyorum. Ee, Spinoza ile yani bir etik kitabıyla yani bir estetik meselesiyle karşı karşıyayken o kadar uğraşmamızın e, nedeni de bu. Yürü Peki bakalım. Acele etmeyerek farklı bir yere varabilir miyiz? Böyle var. Acele işe şeytan karışır. <gülüyor> Yardım alırdık. Ya. Halbuki birbirinden çok uzak şeyin yakınlığını ölçmek başka bir şeydir. Laikmize göre. Çok uzak iki şeyin birbirinden. Çok uzak iki şeyin, iki sayının yakınlığı da ölçülebilir. Ve ...bu sonsuzca yaklaştırılabilir. Leibniz'in bütün mantığı... ...şu yönde değil... ...yani uzaklık yönünde düşünmek değil... ...mesafeyi ya da aralığı... ...aralık diye yeni bir mefhum ortaya atıp... ...teori dezenter var... ...diye bir şey... ...ortaya atıp... ...birbirinden çok uzak iki şey arasındaki... ...yakınlığı ölçmek. Buluşmayı bir anlamda... ...ölçmek ileride bu tür prensipler çok genişletilecek ve farklı uzaylar uzay doktrinleri falan oluşturulacaktır. Lobachowski, Riemann bu yakınlıkları ölçen çok uzak iki şey arasındaki yakınlıkları ölçen uzay modelleri şimdi bu geometriye dair bir şey ama etiye dair modelini ya da estetiye dair modelini oluşturabiliriz çünkü başlangıçta demiştik manzara resmi diyelim ya da naturmort dediğimiz şey birbirinden çok uzak şeyleri bir araya getirmek yani bir anlamda yakınlığını ölçmek yetisidir Werthoff'un bütün bir Sovyet, Sovyet yaşantısı düzlemi çiz, çiz, çizişinin temel şeyi bu enterval coğrafi uzaklık Tümüyle bir film aracılığıyla yakınlık haline geldiğinde e, poetik bir şey dönüşecektir. Yani bir anlamda bir sanat eserine e, ve tam da bu yüzden Verstof'un şey türü bir eleştiriye. E, sen yaptığın habercilik türünden, yüzeysel bir habercilik, bunun üzerinde atraksiyonlar yapmışsın e, türünden bir eleştiriye verdiği cevap bu ikisi habercilik ile şey arasında bir yakınlık vardır. Sanat arasında bir yakınlık vardır ve bu filmde odur. Kameralı Adam Kineaparatı filmi bu yakınlıkların ölçümüdür. Yani bir interval kuramıdır. Rast yüreğimi. Rasirenie kadar Rusça şey. Şuraya bir uzayalım bakalım. Yine kentli Tamam. Bu akşam bilmem ne meyhanesine bir gidip gidip takılalım bakalım. Gibi. Gibisinden bir yerlerde kullanılır rasirat. Şimdi bu noktaya kadar son çerçeve. Soracağınız bir şey var mı?